Perişan FM'den yepyeni bir dizi. Ev alma komşu al çünkü komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu diziyi dinlemeden ev almayın. İkinci bölüm. Bir Almancı vatandaş ev almak üzere bir müteahhitin bürosuna gelmiş evle ilgili bilgiler almaktadır. Bir Almancı vatandaş olarak ben e, ev almak üzere... ...geçen bölümde bir müteahhitin bürosuna gelmiş... ...evle ilgili bilgiler almaktayımdır, hatırlıyorsunuz. Ben de bu vatandaşa evi satacak olan müteahhit oluyorum. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> evet, geçen bölümün özetini yaptığımıza göre devam edebilirken mi, Dadaş? Evet, buyurun. Hey, evimiz kaç oda, kaç salonda ace? Ee, evimiz çok geniş beyefendi. İki oda, bir tuvalet. İki oda, bir tuvalet. Mutfakın yok mu o ee, kur? E, iki odadan biri mutfak beyefendi. Peki banyosu var mı? Ee, kalan diğer odada banyo. Eee <gülüyor> valla ilginç bir ev yapmış size. Beyefendi yeni ev trendi bu. Yani yeni nesil bu tarz evlerde oturuyorum. Beyaz, Okan Bayülgen, Roberto Carlos, Sincanluğuz, Eti Meskutlu Mesut. <gülüyor> Hepsine verdim birer tane bunlardan beyefendi. Yani bakın işte evin maketi de burada. Ee, şey Perçi son zamanlarda böyle maketten satılan evlerde yolsuzluk falan olurmuş öyle diller kulağımıza celiz. Bırakan bu evi adamlar verdiklerinin parayla maketini bile alamıyorlarmış. Aa, aa, rica ederim beyefendi siz bana sahtekar mı demek istiyorsunuz? Ee, evet aynen ile sahtekar demek istiyorum. Ee, açık sözlü olmanız çok hoşuma gitti inanın. Müşteri daima haklıdır, müşteri memnuniyeti önemlidir, müşteri veri nimetimizdir. Kalas inşaat. Yuvanızı yapar. Bu ne? E, firmamızın tanıtım cıngılı. Böyle araya atıyoruz. E, reklam e, Reklama önem veriyoruz. <gülüyor> Kalas inşaat. Yuvanızı yapar. E, evle ilgili başka sorunuz var mı? bu ha şey, böyle hani derler ya. Komşu komşunun çürünen muhtaçtır diye. Komşilerde çül var mı diye sorsam. Var beyefendi. Hatta size şunu da söyleyeyim. Çül kedisi bile burada oturuyor. Esraf mı ulan? Ne kaderi ya? Boşuna dememişler ev alma komşu ya. Aa, bence tamamen yanlış beyefendi. Yani ne demek ev alma komşu al? Diyelim ki ev almadın, komşu aldın. He. Nerede oturacaksın? Komşuda mı? <gülüyor> Değil mi? Komşu adamın evinde oturur mu hiç canım? Ya diyelim ki oturttu. En fazla, üç gün sonra ne olacak? Çıkaracak. Vallahi <gülüyor> doğru dilsin bu Oğlu. Hiç an böyle düşünmemiş idi. Bizde sahtekarlık yok beyefendi. Yok yok var azıcık gözlerini oynarsan işin şey. Ee... İnsanların güvenini kaybetmektense paramızı kaybetmeyi tercih ederiz. Kalas inşaat. güven inşa eder. İyi e para demişken, am bu evin fiyatı kaç para? E fiyatı, e fiyatı sudan pahalı. Hı? Yani hep sudan ucuz derler ya, milleti kandırırlar beyefendi. Bizde yalan yok. Evet, eee. sudan pahalı. Yani Hı. sudan ucuz ev olur mu? <gülüyor> Vallahi ne dinç Ezamoğlu. Allah senden razı olsun. Sizin kimin bele doğru? turist tarafsız ve de ama ilçeli müteahhitler olduğu için Allah'ım ne kadar şükür etsem azdır ha. Vallahi hatta nazarlar gelmeyesin diye puy puy puy puy sana 4500 kere maşale. Vallahi size kanım çok ısındı beyefendi, onun için size 350 bin TL olur. 350 bin TL mi? Ya çok diyorsun, ezan mı uğrayan bir pazarlık sünnetiyle de biraz inin in. E vallahi beş dakika önce aynı eve dört yüz bin ytl verdiler vermedim. İnanın babamın oğlu gelse bu fiyata vermem beyefendim Ömer abi, abi ya bana bir ev lazım da. Oo, haber lan birader? Aha bak babamın oğlu, kardeşim yani. Söyle kardeşim ne istiyorsun? Abi şu evi bana iki yüz elli bine versene. Valla kardeşim maalesef veremem be. Ya inan veremem kurtarmaz.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 Türkiye um, radyoları. Um, Türkiye Radyonu, Radyonu, Radyonu. Radyonu. <gülüyor> Persane fem. Biz de illetişin. Persane fem koltere. Persane fem koltere. Persane fem koltere. Per